Bölüm 216 Zekatla ilgili ayet ve hadisler Namaza dikkatli ve devamlı olun. Karşılıksız yardım denilen zekatı da verin. 2 Bakara 43 Oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri ve bütün içtenlikleriyle yalnız O'na iman ederek, batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları ve mallarının bencillik kirinden arındırılması için zekat denilen karşılıksız harcamada bulunmaları emrolunmuştur. İşte doğru din budur. 98 yine 5. Bunun içindir ki ey peygamber bundan sonra artık o müminlerin mallarından karşılıksız harcama denilen zekatı al ki bununla onları günahlarından temizleyesin onların sevaplarını arttırıp yüceltesin. 9. Tevbe 103 Hadis 1207 i̇bn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İslam dini, beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, ve Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şahadet edip kabul etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Hadis 1208 Talha İbni Ubeydullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Necid halkından birisi, saçı sakalı karışmış vaziyette, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti. Uğultusunu duyuyor ve ne dediğini anlamıyorduk. Nihayet, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı ve İslamiyet hakkında soru sormaya başladı. Sorulan sorulara, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap şöyleydi. Bir gün, ve bir gecede beş vakit namaz kılmaktır. Adam kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Hayır, yok. Nafile olarak fazladan namaz kılabilirsin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir de Ramazan ayı orucunu tutmaktır buyurdu. Adam başka tutmam gereken oruç var mı deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayır yok Fazladan nafile olarak tutarsan o başka buyurdular Hadisi bize aktaran talha diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi de söyledi Adam vermem gereken başka bir şey var mı dedi Hayır yok Nafile olarak verebilirsin buyurdu bu defa adam, bundan ne fazla ne de eksik yapmayacağım diye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılıp gitti. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuldu gitti buyurdular. Hadis 1209 İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muazı Yemen'e vali ve zekat toplama göreviyle gönderdiğinde şu talimatı vermiştir. Onları önce Allah'tan başka tanrı olmayıp benim de Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse Allah'ın onlara günde beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zenginlerden alınıp, fakirlere verilecek olan zekat vergisini de, Allah'ın farz kıldığını onlara bildir. Hadis 1210 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet olunduğuna göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah'ın elçisi olduğuna şahadet edinceye kadar, namaz kılıp zekat verinceye kadar, insanlarla savaşmam bana emredildi. Bunları yaparlarsa, İslam'ın hakkı olan, ceza ve müeyyideler dışında canlarını, mallarını benden korumuş olurlar. Gerçek durumlarının hesabını görmek Allah'a kalmıştır. Hadis 1211 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip, Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, onun yerine halife olunca kimi insanlar zekat vermemek üzere diretip dinden dönünce, Ebubekir Allah ondan razı olsun bunlara karşı savaş açtı. Bunun üzerine Ömer Allah ondan razı olsun bunlarla nasıl savaşabilirsin? Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum kim kelimeyi tevhidi söylerse İslam'ın hakkı olan ceza ve müeyyideler dışında canını ve malını benden korumuş olur gerçek durumlarının hesabını görmekse Allah'a kalmıştır buyururken şimdi sen bunlarla nasıl savaşabilirsin diye karşı çıkınca, Ebubekir Bekir, Allah ondan razı olsun, şu cevabı verdi. Allah'a yemin ederim ki, namazla zekatı birbirinden ayıranlarla muhakkak savaşırım. Çünkü zekat, malı olan için verilmesi gerekli olan bir haktır. Allah'a yemin ederim ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri bir deve yularını bile bana vermekten kaçınırlarsa sırf bundan dolayı kendileriyle savaşırım. Bu cevabı duyan Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki zekat vermek istemeyenlerle savaş konusunda Allahü Teala'nın Ebu Bekir'in kalbini tam bir kararlılıkla aydınlatmış olduğunu gördüm ve doğru olan hareketin de bu olduğunu anladım. Hadis 1212 Ebu Eyyub, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, bana bir amel söyle ki, Cennete girmeme sebep olsun, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'a ibadet eder, O'na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekatı verir, akrabanı görüp gözetirsin, buyurdular. Hadis 1213 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Aktarıldığına göre bedevilerden biri Rasulullah Sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Allah'ın rasulü. Yaptığım takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana dedi. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin farz olan namazı gerektiği şekilde kılar, zekâtı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın. Bunun üzerine Bedevi, canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu söylediklerine hiçbir şey ilave etmem, dedi. Adam dönüp gidince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlik birisini görmek kimi mutlu ederse, bu adama bakı versin buyurdular. Hadis 1214. Cerir ibne Abdullah, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme namaz kılmak, zekat vermek ve her Müslümanın iyiliğini istemek ve nasihat etmek üzere. Siyasi otoritesini kabul edip elini tuttum. Hadis 1215. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zekatı verilmeyen altın ve gümüş kıyamet günü Ateşte ısıtılarak, levhalar haline getirilerek, sahibinin yan tarafları, alnı ve sırtı bunlarla dağlanır. Bu plakalar her soğudukça tekrar ısıtılıp, süresi 50 bin sene olan bir günde kullar arasında hüküm verilinceye kadar sahibine azap edilir. Hesap bittikten sonra cennetin veya cehennemin yolunu tutar Ey Allah'ın Rasulü zekat verilmeyen develerin durumu nedir diye sorduklarında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu zekatı verilmek suretiyle Hakkı ödenmeyen her deve sahibi ki su başlarına geldiklerinde Sağılıp, muhtaçlara sütünün dağıtılması da bu haklar arasındadır. Kıyamet günü düz ve geniş bir sahaya yatırılır, o develer ve tüm yavruları hepsi birden o kimseyi ayakları altında çiğner ve dişleriyle ısırırlar. Öncekiler geçince, arkadakiler de gelir, aynı işlemi yaparlar. Süresi elli bin sene olan bir günde insanlar hakkında hüküm verilinceye kadar bu böylece devam eder. Hesap sonunda yolunun ya cennet ya da cehenneme çıktığını görür. Ey Allah'ın Rasulu, zekatı verilmeyen sığır ve koyunların durumu ne olacak? diye sorulunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdular. Zekatı verilerek, hakkı ödenmeyen, sığır ve koyun sahibi, kıyamet günü düz ve genişçe bir yere yatırılır. Dünyadayken, boynuzu kırık ve boynuzsuz olanlarda, bütün uzuvları tam olarak, o kimseyi boynuzlarıyla süser ve tırnaklarıyla çiğnerler. Öndekiler ve arkadakiler sırayla bu işi yaparlar. Bu durum, süresi elli bin yıl olan bir günde, kullar arasında hüküm verilinceye kadar devam eder. Nihayet kişi, yolunun ya cehenneme ya da cennete çıktığını görür. Ey Allah'ın Rasûlü! Ya atların durumu nedir? sorusuna da, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Atlar üç sınıftır. Kişi için günah ve yük olan at vardır, cehennem veya hesabına örtü olacak at vardır, bir de sevap ve mükafat olan at vardır. Kişi için günah ve yük olan sahibinin sadece çalım satmak, gösteriş için ve İslam'a düşmanlık yapmak için beslediği attır. Bu at, sahibi için yük ve günah kaynağıdır. Sahibinin cehennem veya hesabına perde olan ata gelince, sahibinin cehennem veya hesabına perde olan ata gelince, kişinin Allah rızası için beslediği ve üzerindeki Allah'ın hakkını unutmayıp ödediği ve iyice bakıp gözettiği attır. İşte bu da sahibini başkasına yüz suyu dökmekten korur, hesaba ve cehenneme karşı da bir örtüdür. Sevap ve mükafat kazandıran ata gelince, o da sahibinin Müslümanlara yardımcı olmak için Allah yolunda besleyip, çayır ve bahçelerde otlattığı attır. Atın o çayır ve bahçeden yediği ot ve çıkardığı dışkı ve idrarı oranınca sahibine iyilik yazılır. Hatta at ipini kopartıp da bir iki tepede koşsa, koşarken bıraktığı gübreleri ve ayak izleri adedince sahibine iyilik yazılır. Ya da Sulamak maksadı olmadığı halde onu bir nehir kenarından geçirirken at su içecek olsa içtiği yudumları adedince Allah sahibine sevap yazar. Ey Allah'ın Rasulu, ya merkeplerin durumu nedir? diye sorulunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim zerre kadar bir hayır işlerse karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa karşılığını görür. Mealindeki kapsamlı ayetten başka bana eşekler hakkında bir şey bildirilmedi.